Selamünaleyküm. Evet tekrar e, sorulan ben sorulara bir bakayım. E, odada vardı bir tane bir soru. O soruya da önce cevap verelim olmazsa. Evet. Odada bir soru benim dikkatimi çekti. Olmaz diye mi yoksa yolcuuz mu? Yolcuuz diye birisi vardı arkadaş. Kardeşimiz yazı yazmış. İslam'da e, so dinde sorgulama yoktur diye bir kaide var mı? Eğer varsa bunun e, ne demektir? Evet, dinde sorgulama e, inkar manasında yoktur. Dinin bütün emirlerinde inkar manasında sorgulama yoktur. Yani niye namaz var, niye oruç var e efendim? Ama hikmetini anlamak buna biz ne diyoruz din e, e, din literatüründe islahta diyoruz ki hikmetini anlamak Allah namazı fars kılmış ama niye kılmış hikmeti nedir <gülüyor> evet, yol evet yolcuz kardeş hikmeti nedir manasında sorulur ama hiçbir zaman hikmeti e, ibadetin e, nedeni değildir yani hikmeti namazın hikmeti insana Allah'ın huzuruna e, ve Allah'a karşı e, teslimiyet manası taşır ve de e, iyi insan olmayı sağlar vs. vs. Bunların hiçbirisi Allah'ın kendi muradı ve ilahi muradı olan e, efendim, e, neyse o, onu e, bize ne yapmaz? Bizim söylediğimiz açıdan söylediğimiz hikmetlerin hiçbirisi meğer ki Allah Kur'an'da açıktan söylesin. O zaman tabii ki ona inanırız. Nedir mesela? Namaz kıldüğü niye kılıyoruz? Hikmetini açıklayan başka ayet var mı? Var. İnne essalate tenha ani'l fahsâ ve'l münker. Muhakkakı namaz eee fuhşiyattan ve münkerattan kötü aşırı ve İslam'da haram olan işlerden insanı alıkor. Ee, bu şekilde açıkladığı zaman biliyoruz ki artık bu açıklanmıştır. Hiç açıklanmayan veyahut da hiç hikmeti sorulmadan yapılması gerekenler var mı? Evet, bu da vardır. Veyahut da e, onun sormadan ziyade yapmanın gereğine inanmamız gereken, buna biz ne diyoruz? Teabbüdi. Nedir teabbüdi? Yani kulluk sınavı anlamına gelen, ibadetler vardır. Yap, sorma, sorgulama manasında bu Allah'ın hükümranlığını kabul ve İslam e, oluşumuzun gereğidir. Bu açıdan e, böyle ibadetlerle karşılaştığımız zaman onun yapılması isteniyor. O, yaptıktan sonra zaten anlayacağız manasında da anlaşılabilir. Buna rağmen ta'budi olmasına rağmen biz kendim, kendimize bir tür mana veririz ama bunun Allah adına şöyledir, böyledir denmesi doğru değildir. Teabbüdi ise teabbüdidir. Öyle kabul ederiz. Ama genellikle İmam Şafii ve diğer bazı mezheb imamları birçok İslam birçok ibadetle ilgili bölümlerini genellikle hep teabbüdi kabul etmiştir. Yani sorgulanmaz. İnkar manasında sorgulanmayı bütün mezhepler kabul etmez. Ama hikmetini öğrenme hususunda teabudi olan ibadetler. Ee, bu konuda sünnetler de söz konusudur. Dolayısıyla sünneti ibat yapılır e, ve yapılması vücubiyet ifade eder. Efendim böylelikle e, bir de tevkifi vardır. Tevkifi e, bazı tevkifi emirler vardır. Orada o emirlerin ee, nasıl olduysa o şekilde yapılması istenir nasıl emir e, uygulamada ve yapılmasında nasıl istendiyse hadi ben hadi ben hadi git efendim yanıma arı geldi de arı gelince e, yani <gülüyor> ani bir şekilde olunca kusura bakmayın efendim başka soru başka özelden gelen sorulara bakıyorum <gülüyor> Musa <gülüyor> yani, yani, şey var, pencerenin önünü tülbentle kapatıyor, açıyoruz, dışarıdan hava gelsin, güzel hava var. E bu arada, arı geldi, tam üzerime kondu, ben de gitme mübarek dedim, gitti. Şimdi, sorulara bir bakalım. Namaz kılmayan ve örtünmeyen kadından dolayı eşi ondan mesul mu? Eşime söylememe rağmen namaz kılmamasından ve başını örtmemesinden veya oruç tutmamasından eş ve koca olarak ben sorumlu muyum? Diye komşumuz sormuş, soruyor bize diye yazılmış bir soru sorulmuş. <gülüyor> Bu soruya aslında güzel bir soru. Bu soru da çok güzel bir soru. Bu soruya verilebilecek cevap, önce bir irticayla şöyle cevap vereyim. Sonra dayanak olarak, bilgi olarak sunacağım rivayet ya da hadisler olacak. Birincisi, elbette biz her şeyden sorumluyuz. Her şey derken nedir? Sorumluluk taşıdıklarımızın sorumluluğunu sorumluyuz ve bundan sorulacağız. Sorumluluğu kimin taşıyoruz? Eğer ki bir evde nafakayı temin eden e, beyi ise, o beyin nafakalarını temin ettiği kişiler hakkında da sorumludur. Ne kadar ne derece sorumludur? İşte bunu okuyacağız veyahut da bunu anlatacağız biraz sonra. E, her Müslüman, kendi mahiyetinde sorumluluğunu taşıdığı maddi e, efendim nafakasını temin ettiği kişinin de elbette birçok yönüyle hem namusunda hem dininden dini yaşantısından sorumludur. Efendim bunun boyutu nedir? Ner nereye kadar gider? Nerede biter? İşte bu konuyla ilgili. Şimdi şöyle bir e, sahabeden, alimlerden bu konuyla ilgili ufak bir e, şey getiren. Evet. Şimdi İbn Mesud radıyallahu anhtan bir rivayet var. Ee, bu rivayette çok çetin. Yani e, bu şekilde bir hanımının olduğunu, sorudaki gibi bir hanımının olduğunu, efendim. Ve bunu çok rivayette e, olduğu gibi aktarmayayım çünkü. Ee, onu ben biraz yumuşatarak söylemem lazım. Yani böyle biriyle yatmaktansa e, diye, böyle biriyle beraber olmaktansa şeklinde başlayan ve nokta nokta falan da bir hayvan adını söylüyor. Daha iyidir gibi. Ee, bu şekilde bir rivayetin daha sonra fıkıh alimlerinin yumuşattığını görüyoruz. Buna benzer İbni Mesud Radya'nın yapılan bir rivayet. Ama bu ve buna benzerin dayanağı nedir? Bir, ayet-i kerime var. Es-Sazübillah وَاَمُرْ اَهْلَكَ ve وَاَصْتَبِرْ aleyha <gülüyor> Aileni namazla emret ve üzerine dur. Demek ki namaz e, aile reisinin, efradının orada bulunan kişilerin namaz kılıp kılmadığı ile bir sorgulamaya tabi tutulacağını anlıyoruz. Karı koca, birbirlerini namaz kılıp kılmadığıyla ilgili güzel bir yolla uyarmasını vazife olarak alıyor, anlıyoruz. Bu açıdan öncelikle sadece ben kılıyorum bunlara da öğrettim, bundan sonra ben sorumlu değilim diyemiyoruz. Onların da kılıp kılmadığıyla ilgili ya da beraber kılmak veyahut da efendim onları sürekli teşvik etmek suretiyle namaz kılıp kılmama konusunda takip etme görevi var. Zaten çocuklar için, gençler için Ayrıca bir hadis şerif var. Ee, i̇şte yedisinde, e, on 12'sinde on beşinde, onların namaz kılması ile ilgili e, gereken vazifelerimiz var. Onu da yapıyoruz. Ancak nereye kadar fren? Bunun fren neres? Dövmek, Efendim ahbür, haşa, öldürmek ve sera vesaire. Hayır. Bunlar yasaktır. Ne olabilir? Uyarır, uyarır, uyarır. Sonunda efendim eğer ki daha iyisini bulabileceği durum söz konusu olursa bu şekilde boşanmaya neden gösterilebilir? Bu şekilde fetva veren alimler de var. Ama mümkün mertebe, tabii ki bütün gayretlerini efendim bu yolda harcaması lazım. Bütün imkanlarını bu yolda sarf edecek ve hatta bir bilen hocaya e, yaptıklarını da sorup e, ne derece artık bundan sonra ne yapması gerekiyor? Sabretmesi mi? Yoksa mücadele devam etmesi mi? efendim Yoksa efendim pes deyip gidip bir başkasını bulup evlenmesi mi? Sadece bir namaz, bu devirde namaz gibi şeyler bahane edilerek esas boşamak istiyorsa bunlar değil. Bunlar Allah ile onun arasında bunun nedenini biz bilemeyiz. Ama bunun içerisinden çıkmak o kadar da kolay değil. Çoğu insanlar bunları bahane ederek efendim boşanma yoluna gittiklerini biliyoruz. Bu açıdan da bu böyleyse bu bizim e, uyarımızla da bu konuda uyarımız olsun. Ama doğru değil. Efendim Allah rızası için yapılacak işler bunlardır. Bazen de belki efendim namazından diye boşadın. Öbür taraftan ee, yeni alacağın kadın da öyle bir bela çıkar ki ondan sonra gidene rahmet okutturur. <gülüyor> Cinsten olabilir. Biraz da latif olsun desin. Rahmetli babamdan hikaye anlatayım. Ee, bir derviş, diğer bir dervişi ziyarete gitmiş. İkisi de ermiş. Gece rüyasında bir rüya görmüş. Biraz masal masalımsı oldu. <gülüyor> Nihayet onu gece rüyasında rüyasında yani misafir olduğu ev sahibinin rüyasında cennette görmüş. Sabah müjdeli haberi vermiş. Sana müjde demiş. Seni yine cennette görüyorum. Herhalde bir cennetlik iş yaptın. Güzel, iyi durumun var filan. Gel olmuş, gid olmuş, tekrar gelmiş. Bu gelişinde ise yine bir rüya görmüş. İkinci gelişinde. Bu defa cehennemde görmüş. Ateşler içerisinde yanıyor. Korkuyla uyanmış, aman demiş ya dervişim ne oldu eski durum, e, nereye, yani onları göremiyorum cennetteydin şimdi tam tersi ateşte içerisinde yanarken gördüm. Nedir halin nedir deyince, evet demiş doğru görmüşüm, hayırdır önceden benim duraksız bir hanım vardı sürekli konuşurdu ben sabrederdim. Allah sabrın mükafatını cennetle verdi. Şimdi de çok uslu, çok ahlaklı, çok güzel sabırlı hanımım var. Ben konuşuyorum, o sabreder, Hiçbir cevap vermez. Çok sabırlı, maşallah der. Ben ona gıpta ediyorum. Şimdi o cennettik tabi, beni de cehennemde gördüm. Bu da çok doğru der. Yani tabi bazı ölçüleri efendim insan kendi hak kendisi hakkında objektif olamıyor. Bu açıdan hemen bahaneler bulup işte namaz kılmıyor diye boşamanın caiz olmadığını da söylemek lazım. Bu konuda mücadele vermek lazım sevgili kardeşler. Evet, başka sorulara bakalım. Evet, iman amel ilişkisi. Amelleri tamamen terk eden kişi iman, kişi de iman kalır mı? Evet, buna kısa bir cevap verelim. Aslında bu çok uzun itikadi bir mesele. Aleykümselam ilgilenler, gelenler. İtikadi mesele 1. İmanla amel Ehli Sünnet'in ortak görüşüdür. Aynı şeyler değildir. İmanla amel birbirinin tamamlayıcısı ayrı ayrı şeylerdir. Aynı değildir. İmanla amel birbirini tamamlayan, koruyan şeylerdir. Dolayısıyla imansız amel işe yaramaz. Amelsiz imanda ispat edilmemiş bir imandır, korumasız bir imandır. İkiz kardeşler gibidir. Biri diğeriyle tamam olan ama imam ise bu iki iki kardeşin imamı abisi diyelim efendim, imandır. Dolayısıyla imanla amel birbirinin tamamlayıcısı farklı ayrı şeylerdir. ve Biri olmadan diğerinin olmaz manasında söylenebilse de asıl manada iman olmadan amel işe yaramaz. Ama amelsiz iman da insana faydası olmaz. Ve uzun bir müddet sonra e, insana, vücuduna güçlü bir şekilde yararı olmaz. Bir müddet durur, sonra kaybolmaya mahkumdur. Amel ile iman desteklenmesi gerekir. Ama ortak görüş bütün alimlerin ehli sünnet alimlerin ortak görüş şudur. Amel imandan bir cüz değildir. Yani adam namaz kılmadı, kafir oldu diyemeyiz. Bakmamız lazım. Namaz kılmıyor ama niye? kılmıyor. Tembellikten kılmayan adama fasık denir. Efendim, inanmadığı için kılan, kılmayan adama kafir denir. Kılıyor gibi yapıp inanmayan adama da münafık denir. Demek ki farklı sebepleri var. Ama her halükarda namaz kılmak İslam'ın şiarıdır. Beş, beş şartıdır. Efendim, beş şarttan birisi yerine gelmezse diye başlar cümlelerin altını doldurmak lazım. Yani La ilahe illallah Muhammeden Resulullah demezse bir adam iman etmiş olamaz. Ama namazı kılmazsa hacca gitmezse veyahut dinin diğer emirlerini yerine getirmesi bu kişi ne olur? Hiç niyetini sormadan ilk önce şöyle yaklaşmak lazım. Bunlar fasık insan olur, asi insan olur ve tam kamil iyi bir Müslüman gözüyle bakamayız. Evet, bu konuda bir hadis-i şerif rivayeti var. Bu rivayette kim namazı kılmazsa kafir olur diye i̇mam Şafii Şafir Ahmetullahi Aleyh bunu olduğu gibi almıştır ve uzun bir müddet namaz kılmayan insanda iman olmayacağını ve kafir olduğunu bu şekilde hadis-i şerifte anlamıştı. Anca Hanefi mezhebi, iman şey işte namaz kılmayanın nedenlerinin üzerinde durarak eğer tembellikten yapamıyorsa ve de yapmayı istiyor da üzülüyorsa burada bir imandan söz edebiliriz. Bu kişi hala iman sahibidir. Bunu doğrulayan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın diğer bazı hadisleri var. Bunlardan bir tanesi hırsız ve zina edenlerle ilgilidir. Orada anlatırken efendim kısa anlatıyorum hırsız hırsızlık yaptığı halde zina zina ettiği halde Efendim o anda iman yoktur ama ondan sonra iman ona geri avdet eder bu durumları ama asla imansız diyemeyiz Demek ki hiçbir günah imanın karşılığı değildir ama onlardan dolayı çoğala çoğala imanın gitmesine sebep olabilir. Ee, i̇manla amel birbirini besler. Ne kadar amel, iyi işler yaparsanız yapın, imanınız yoksa bunların size bir faydası yoktur. Ne kadar imanınız olursa olsun, eğer onu besleyicileri olan, e, gıdaları olan iyi işleri yapmazsanız, imanınızda <gülüyor> E, muhafaza edemeyiz. Efendim e, az önceki Taha 132'de geçen bir ayet-i kerime namazla ilgili ailene namazı emret kendin de ona sabırla devam et. Biz senden rızık istemiyoruz. Biz seni rızıklandırıyoruz. Güzel sonuç takva iledir diyen bu ayet-i kerime de de yine aile ile ilgili yani ailenin namaz kılmasıyla ilgili bir ayet-i kerimedir. Evet. Ayrıca başka soruya şöyle bir bakayım ne vardı sorularda? Sizin de varsa. Bunlara cevap olsun diye. Tevekkül nasıl olmalıdır? İslam'da tevekkülün sınırları nelerdir? Önce tevekkül nedir? Tevekkül, e, kendin bir işi yapıp, elinde olan imkanlarla o işi yerine getirip ve onun neticesi hakkında Allah'a güvenmektir. <gülüyor> evet. Dolayısıyla <gülüyor> Allah'a güven arz etmek imanın esasıdır. Yani imanın dışarıdaki dışa vurumu nedir diye sorsanız amelde nasıl görünür diye tevekkül diye anlatırım. İmam-ı Şahfazetler de imanın dış, dıştaki görünüşünü Yine tevekkülle anlatmıştır. Allah'a güvenmeyenin kalbinde bir problemi vardır. iman konusunda. Demek ki e, tedbirleri kullandıktan sonra, tedbirlerimizi aldıktan sonra, bizim elimizdeki olan imkanları kullandıktan sonra, Allah'a güveneceğiz. Efendim tedbirini almadık. Elimizde imkanların hiçbirini kullanmadık. Ve Allah'a güvendik. Allah da bizi cezalandırdığı zaman Allah'a küser. Ve Allah'a kızarsak burada haksız oluruz. Evet yazılanları okuyorum ama cümleyi bozmamak için, tamamlamak için biraz sonra e, ya bırakıyorum. İnşallah o zaman cevap veririm. E, <gülüyor> Evet sevgili kardeşim, bu soruyu da tevekkülü böyle anlayalım. İkincisi, sınırlar nedir? Sınır, tevekkül konusunda sınır elbette Allah'a tevekkülde sınır yoktur. Ancak onu suistimal etmemek lazım. Yani Allah senden bir şey beklerken, senin yapmanı istediği işlerde yapmazsan, işte sınır odur. Orada tevekkül e, işe yaramaz. Allah'ın gazabını da mucib olur. Allah diyor ki sana abdest al. Sen abdest almıyorsun. Allah diyor ki sana namaz kıl. Namaz kılmıyorsun. Allah diyor ki sana git çalış, rızkını kazan. Allah'a tevekkül edip, Allah sana rızkı verip kapıma getirsin. Ağzıma yemeğe soksun gibi. Efendim, Demek ki bu şekilde düşünce tevekkülün sınırıdır. Bu bu yanlıştır. Hatta Allah'ın gazabını muciptir. Bu konuda bazı sırası geldiğinde ayet kelimeleri de okuyacağız. Ama şimdilik bu kadar söyleyelim. Efendim, iman amel ilişkilerine cevabı verdik. İnsanı aldan, aldatmaya götüren sebepler, of of of of, çok büyük bir soru bu. Çok uzun cevap verebileceğimiz bir soru. Maalesef çok uzun ve detaylı vereceğimiz sorularına bazen çok özet verme durumunda kalacağız. Bu açıdan bu konuyu ileride inşallah tekrar sormanız daha iyidir. Ama özetle şöyle söyleyeyim. Evet. İnsani aldatan, aldatmaya götüren sebepler çok. Yani bu ana başlık halde söyleyeceğim kalp afetleri, kalbi afetler, nimetin afete dönüşmesi, döndürmemiz, efendim e, mubahların aşırı yüklenilmesi, e, ibadet zevkimizin azalması dünya zevkimizin çoğalması dilimizi koruyamamak kalbimizi koruyamamak gibi belki 100 tane 200 tane 300 tane madde saysak yeridir ama biz buradan işin içinden çıkamayız çünkü uzun bir zaman alır ama en azından biz belirli e, ana maddeler üzerinden izaha çalışalım özetle şeytanın gösterdiği, memnun olacağı işlerden uzak durmak. İkincisi nefsimize hoşuna giden her işten e, dine danışarak sor sorarak sorgulayarak yapmaktır. Nefsimizin hoşuna giden her iş iyidir düşüncesiyle yaklaşmak bizi pişman olacağımız neticeye götürebilir. Bu, bunu böylece özetleyelim inşallah daha sonra başka bir zaman bu konu istersen yine devamlı e, sormak ve konuşma durumunda olursak yine bitmeyecek kadar bir uzun bir konudur uzun bir meseledir Demek ki dilin af afetleri gözün afetleri Efendim düşünce boyuttaki hayal uzun Emel tuğlu Emel e, Efendim e, insanların seni övmesi senin onları öğmen Afbüun e, tırnak içinde söylüyorum okluk gibi ve buna benzer şeyler, bunlar afetlerdendir. Evet, efendim, e, yukarıda bir soru vardı. Ona hicazlı cevap verdi zannediyorum. E, soru neydi? Kurban hocam, ben karar aldım sadece iş yerinde kapanamam çalıştırmazlar ama eve gelince namazlarımı kaza yaparım olur mu? Benden olur mu diye cevap alma da yapabileceğin kadarıyla inşallah böyle yaparsın. Çünkü e, Abdülkadir Abdül Gadir Gelenzi'leri e, efendim e, tedrici tevbeyi caiz görmüştür. Yani derece derece, azar azar azar azar efendim e, tevbe etmek ve tevbeyi e, uygulamaya koymanın caiz olduğunu söylemiştir. Dolayısıyla tevbede birden yapamayan, birden düzelemeyen arkadaşlarımıza, evet yetmez ama bu kadarıyla şimdilik böyle devam edeyim. İnşallah ileride daha iyi düzeylerim manasında bir yol tutmak caizdir diyor. Efendim söz kapanmaktan bahsediyorsun demiş. Neyse evet. Bu kadarıyla ben e, özetleyeyim. Efendim İman e, konusuyla ilgili, iman konusuyla ilgili tabii ki uzun şeyler konuşulabilir iman e, bahsinde. İman e, işin esasıdır, amelden öncedir ve amelden üstündür. Hiçbir iyi iş imanın karşılığı olamaz. Hiçbir kötü iş imanın karşılığı olamaz. Dolayısıyla, yani şu kadar kötü iş yaptım, şöyle yaptım, böyle yaptım. Korkarız, imanımız gider, zarar veririz diye ama asla onun e, imanın karşılığı nedir? Alay etmektir imanla. Allah'ın emirleriyle alay etmektir ve küfretmektir. Allah'ın emirleriyle alay eden ve küfreden insanlar imanın karşıtı olan bir söz söylemiştir. İmam-ı Azam rahmetullahi aleyh, buradan hareketle kafiri demiyor. Onun için dikkat etmek lazım. Yani, günah işleyip de onları hemen kafir olduk şeklinde suçlayamıyoruz. Bu şekilde düşündüğümüzde İmanın elbette çok değerli, çok büyük bir şey olduğunu ama onun korunma, korunması için amele ihtiyaç vardır. Onun için Kur'an-ı Kerim'de sürekli İllellezine amenu ve amilus salihati İllellezine amenu ve amilus salihati. Hep sürekli <gülüyor> İnşallah Efendim bugün bu kadar. Ben e, aynı anda kayıt yaptığım için bundan sonrakini e, biraz inşallah daha sonraya konuşuruz. Selamünaleyküm.